Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, çarşamba günü Ege Denizi'nde yaptığı dalışta ekolojik dengeye önemli katkıları olan Pina deniz kabuklusunu çoğunlukla deniz dibinde ölü olarak gördüğünü belirten Özkan Gülkaynağı'nın gözlemlerini size aktarmıştık. Bilim insanları gizemli bir parazitin yalnızca Akdeniz'de bulunan dev istridye türü olan pinaları ortadan kaldırmak üzere olduğunu belirtti. Bilim insanları kısa zamanda Paraziti durdurmanın bir yolunu bulamazlarsa pinaların soyunun tükenebileceğini söylüyorlar. Pinalar organik parçacıkları süzerek temiz suya katkıda bulunuyor. Pinalar aşırı avlanmak, kirlilik ve doğal yaşam alanlarının tahrip olması nedeniyle yıllardır Avrupa Birliği'nin korunan türler listesinde. 10 yıllarca yaşayabilen ve üreme çağına ulaşması da yıllar alan pinalar, üreme hızlarından daha hızlı bir şekilde ölüyorlardı. Dolayısıyla ilk olarak 2016'nın sonunda Batı Akdeniz'de ortaya çıkan ve sadece bu yıl yeni bir tür olarak tanımlanan mikroskopik parazitin yayılması üzerine uzmanlar alarma geçti. Parazitlerin pinaları nasıl öldürdüğü tam olarak net değil. Ancak bilim insanları pinaların sindirim sistemine saldırdığını tespit ettiler. Uluslararası Doğanın Korunması Birliği'nden Maria del Maroptero, Bir yıldan kısa bir süre içinde İspanyol kıyılarında pinaların tükenmesi söz konusu dedi. Uzmanlar aynı parazitin Yunanistan'ın bazı bölgelerinde de görüldüğünü, Türkiye ve Kıbrıs'ta kadar doğudaki kitlesel ölümlerin olduğunu doğruladı. Bilim insanları şimdi parazitin nasıl yayıldığını ve yaşam döngüsünü anlamak için araştırmalar yapıyor. Bir teori besin kaynağı yoluyla yayıldı ancak kesin olarak kimse bilmiyor. Helenik Deniz Araştırmaları Merkezi Biyoteknoloji ve Su Ürünleri Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Panteris Katharios bu konuda hiçbir şeyden emin olamayız. Şimdi bildiğimiz pinaların ölmekte olduğu, sebebin bu parazit olduğu ve bunun çok çok hızlı bir şekilde yayıldığı. Bu Akdeniz'deki ekosistemin ekolojisi ve dengesi için çok büyük bir problem olacak dedi. İklim krizinin ayak seslerinin duyulduğu bir haberle devam edelim. 80 yaşındaki Abdullah Vadero, Pakistan'da Sintin Tata bölgesindeki bir sahil bölgesi olan Karo Chanda 150 dönümlük tarım arazisine sahipti. Ancak şu anda hiçbir şeyi yok. Bütün topraklar iklim değişikliği nedeniyle yükselen Arap denizi tarafından yutuldu. Karo Chanda'dan bahseden Abdullah, şimdi orada hiçbir şey kalmadı. Hepsi su altında. İlk olarak barajların kapakları kapatıldı, sonra deniz yükselmeye başladı diyor. Karoçan'dan yaklaşık yarım milyon insanın yaşadığını, 1960'larda pirinç ve diğer ekinleri yetiştirdiklerini söylüyor. Şimdi bütün topraklar yükselen bir deniz tarafından boğuldu ya da tuzlandı. 1960'lar Pakistan Gudu Barajı ve Mangla Barajı'nın 1962'de ve 1968'de Tarbela Barajı'nın inşa edildiği yıllardı. Tutulan sular teoride Indus deltasına ve denize akacaktı ancak Indus Yıllarca denize ulaşamadan suyu kullanıldı, bitti. Nazer Mirbahar ve geniş ailesi 2 ay önce Karoçan'dan ayrılmak zorunda kaldı. Mirbahar, şimdi Karoçan'da sadece birkaç kişi kaldı. Göç nedeni ise su kıtlığı. Sadece içme suyu değil, gömmeden önce ceset yıkamak için bile su yok, diyor. Pakistan hükümetinin Indus'ta daha fazla baraj planladığını ve bu durumun yöre sakinlerine daha da fazla korkuttuğunu belirtti. Yakında milyonlarca iklim mültecileri her yeri kaplayabilir. Ülkemizden umut veren güzel bir haberle devam edelim. TİH, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için yapılan elektriksel kapasite arttırım başvuruları için 12 ayrı bölgede 2870 megawattlık ek kapasite tahsis edebileceğini açıkladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından konu hakkında alınan kurul kararı da yayınlandı. Evet, rüzgar ve güneş barajlardan Ve kömürden çok daha iyi. Yeni enerji görünümü 2019 raporu dünya ülkelerinin gelecekteki enerji üretimi yönelimlerine dair önemli öngörüler içeriyor. 2050 yılına kadar dünyanın yarısının enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten karşılayacağını öngörüyor rapor. 2030 yılına kadar da yenilenebilir enerji kaynaklarının kömür ve doğalgazın yerini alacağını ortaya koyuyor. 2030. Gelecek yıllarda kömür yakıtlı elektrik üretiminin dünya enerji üretimindeki payı düşüyor. 2050 yılına kadar enerjideki payı %37'den %12'ye düşecek olan kömürün yerine ise rüzgar ve güneş geliyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve küresel çapta imzalanan çevre anlaşmaları rüzgar ve güneş enerjisini popüler hale getiriyor. Halihazırda dünyadaki enerji kaynakları arasında en ucuz elektrik üretim kaynağı olan rüzgar ve güneşin enerji fiyatlarının düşmesine de yardımcı olacağı öngörülüyor. Paris İklim Anlaşması'nın gereklerinden 2030 yılına kadar sağlanması adına dünya devletleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarını hızlandırıyor. Rapor'a göre Avrupa'nın enerji ihtiyacının %92'si 2050 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Amerika Birleşik Devletleri ise 100 yılın ortasına kadar enerji ihtiyacının %43'ünü yenilenebilir enerjilerden karşılayacak. Halen kömür yakıtlı enerji santralleri inşa eden iki ülke Çin ve Hindistan'ın da 2050'ye kadar enerji üretiminin yaklaşık 3'te 2'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağı tahmin ediliyor. Umalım bu gelişmeler gerçekleşir. Peki iklim krizini ortadan kaldıracak kadar hızlı gerçekleşecek mi? Göreceğiz ama sanki umut var. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçmeye devam. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesnun, Uygar Öze ismi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programını sundu. Boş